Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Tanrı Bora. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Seval, hoş ee, Tanıl Bey çok meşgul, <gülüyor> bayağı e, söyleşiler ve şey, çok kişiyi de kıramıyor. E, mümkün olduğunca hepsine katılıyor gördüğüm kadarıyla. Çok da iyi yapıyor. Bizi de kırmadı, sağ olsun. E, Teşekkür ederim. Aslında ben pek çoğundan kaçıyorum. Radyo istisna elini kabul ettim. <gülüyor> yaşasın. <gülüyor> Bugün e, Tanıl Bey'in çevirdiği bir kitabı konuşacağız. Hans Magnus Enzensberger'in Hayatta Kalma Sanatçıları 20. Yüzyıldan 99 Edebi Vinyet. Kitabını. Bu kitap iletişim yayınları tarafından yayınlandı. Yani 2021 yılında yayınlandı geçen yıl. Bu kitap çok müstesna bir kitap. Tür olarak tam nereye konulabilir onu ben bilemiyorum. O yüzden belki bu vinyet demek bu tür olarak nereye koyamamayı biraz şey aklayan da bir şey mi olmuş e, yani ne diyorsunuz siz bu kitabın türü olarak ne diyelim <gülüyor> çok haklısınız ya yani ben de bu kitabı ve e, yayın evinde e, hangi diziye koyacağımızı e, ko konuşurken de kararsız kaldık e, çünkü ya yani Enes Berger zaten kendisi de bir edebiyatçı e, edebiyatın birçok dalında eser veren e, bir edebiyatçı. Ve her yazdığını bir edebi lezzetle yazan birisi. Onun için rahatlıkla çağdaş edebiyata koyduk ama e, dokümenter bir yanı da var. Yani böyle bir araştırma, inceleme kitabı değil ama içinde pek hala e, işte 99 yazarla ilgili ciddi bir e, inceleme de var. Ansiklopedik denebilecek malumat da var. E, hakikaten onun için e, yani hem edebi hem dokümenter yanı e, olan bir kitap. Vinyet adı üstünde böyle küçük karakterize çizimler gibi, bir böyle çala kalem portreler gibi de e, görebiliriz. E, hatta sözü uzatmıyorsan e, bazı okur arkadaşlarım da arkadaşlarım ve bazı okurlar da zaten bu benzerliğe dikkat çektiler. Cemal Süreyya'nın 99 yüzü vardır. E, i̇ster istemez senin 99 e, Kişi olmasından bir de onu hatırlatıyor. Ama Cemal Süreyya'nınkinde öznerlik payı çok daha yüksektir. Ve dokümanter bilgi buradaki kadar ayrıntılı ve derli toplu değildir. Yani çok aynısı diyemeyiz kesinlikle. Ama çağrıştırıyor. Evet o da mesela 99 100, yanlış hatırlamıyorsam söz senaryosu gibi bir şey söylüyordu. Yazdığı şeye. Böyle, bir böyle tür diyordu. Bir de Hı -hı. Öyle diyordu bir de pardon yine sözünüzü böldüm. E, Tabi bir de Cemal Süreya e, sadece edebi portreleri yazmıyordu orada siyasi ve popüler kültür figürlerini de yazıyordu. Burada sadece edebiyatçılar var. Evet e, edebiyatçılar var. mesela daha 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı başına baktığımızda aslında çok yaygın bir gelenek bu e, portre yazmak bir nevi o portrelerin içine tanıklığı da yerleştirmek yani uzun biyografiler yazmıyorlar hatta mizah da mizahı da işin içine katarak Hı. çok yergin. İşte Hüseyin Cahit Yalçın'ın var Mehmet Asım Usun var yani bu tarzda Hı. şey kitapları bir tanesi ben kitaplaştırmıştım hatta Mehmet Asım Usu sonra Levent Hı. Çantek iletişim yayınlarından Kuşak bir, evet, bir portre e, kitabı. Yani Levent'in o kitabı Kadri bilmemiş, nefis bir kitaptır. E, o tabii o, o tam anlamıyla deneme. Yani orada dokümenter bir yan, yan yok. E, çok, yani biz o, o gerçekten e, has edebi bir metin. E, çok güzel bir kitap. Evet, ben de çok sevmiştim o metni. Şimdi buraya geri dönersek, bu e, kitapta bu biraz önce söylediğim yazarın kendi tanıklıkları da var. Yani kendi karşılaşmaları, bir takım e, sohbetleri e, ve çok özner bir kitap bu. Yani çok özner. Ve bu öznerlik de özellikle her seferinde vurgulanıyor. Hani bunları seçen benim ve bunları hayatta kalma olarak e, tanımlayan benim e, dolayısıyla da ve zaten nasıl hayatta kaldıklarını o, o, bunun üzerine de e, Kafa yoruyor ve çok da eğlenceli bir kitap bir tarafta. Hani yaşanılanlar çok acı. Yani burada insanların başına gelen şeyler çok acı. Fakat öyle bir üslup var ki yani bu üslup şey ee, ne diyeyim böyle bir alttan alta bir gülümseme hissi de uyandırıyor. Yani okurken bilmiyorum siz öyle hissettiğiniz Doğru. mi? E, beni de bu kitabı çevirmeye cezbeden tam da sizin tarif ettiğiniz özellikleriydi. Bu hayatta kalma maharetiyle ilgili bir şey söylemek isterim. Çünkü bu hayatta kalmanın farklı türleri var ve farklı biçimlerde hayatta kalan yazarlar var kitapta. E, bazıları gerçekten yaltaklanarak hayatta kalmışlar. E, hani her ortamda e, yaşamayı başaran haşereler gibi baya e, yani hiç de saygın ve haysiyetli olmayan biçimlerde hayatta kalmışlar. E, bazıları ee, bir şekilde saklanarak, araziye uyarak, kaçarak kendilerini korunmuşlar ve hayatta kalmışlar. Bazıları da direnerek, e, ölümü ve başka kötü şeyleri göze alarak e, şan ve haysiyetleriyle e, hayatta kalmışlar. Yani hayatta kalmak deyince e, bunun her zaman e, haysiyetli e, olmayan yolları da olduğunu da bize hatırlatıyor e, Ensons Berger. Ve bu arada bu şekilde hayatta kalan yazarların bazılarının eserlerinin de hayatta kalmaya layık olduğunu düşünüyor. Ve bu tavrını dediğiniz gibi gayet öznel bir şekilde paylaşıyor. Bazılarının ise sadece hani bedenen hayatta kaldığını ama eserlerinin beş para etmez olduğunu evet. da söylemektan geri kalmıyor. Evet ayrıca kendisi bu çok övülen bazı kitapları da pek beğenmiyor yani. Tam da işte bu hayatının bir efsane haline alması, işte tam da böyle bir hayat yaşadığı için aslında bu işte tırnak içinde beş para etmez kitaplar bir şey oldu gibi bir yere de gidiyor. Evet, yani kazık şöhretleri de. <gülüyor> evet, o Anladım. yüzden anıyor. Şimdi benim çok yeni tanıdığım kişiler oldu okurken. Bayağı geniş bir coğrafyada var aslında. Türkiye'den de var. Türkiye'den de Orhan Veli'yi seçiyor. Hatta Orhan Veli kısmını okurken o detaylar işte babasının orkestra şefi yani orkestrada çalışıyor olması ve bir yani açılan bir beliye düşmesinin de neredeyse bütün bu hayatıyla hayatındaki talihsizliklerin bir <gülüyor> sonucuymuş gibi anlatıyor Orhan Veli'yi de. O yüzden o anlatımı da bilmiyorum siz beğendiniz mi? Ben sevdim Orhan Veli portresini. Ee, evet yani bir yabancı için diyelim. İpey e, empatili e, bir tasvirdi. Tabii başta önsözde gerek coğrafya gerek toplumsal cinsiyet kimliği e, bakımından e, çok dengeli ve e, adil olamadığını kendisi de teslim ediyor. E, yani hakim olabildiği dillerde ancak e, yazarlara ulaşabildiği, yani dünyanın geniş coğrafyalarından yazarları ihmal etmek zorunda kaldığını e, ikrar ediyor. Ve tabii yani kadın yazarlar, erkek olmayan yazarların hem de uzun süre e, bizzat kendilerini alan açamadıkları, var olamadıkları, varlık alanı bulamadıkları, seslerini duyuramadıkları için e, onların da sayısının az olduğunu ikrar ve itiraf ediyor. Evet dünya edebiyatının çok meşhur yazarlarının büyük bir kısmı var kitapta. Yani bu dünya edebiyatına mal olmuş yazarlar. Onları anlatımındaki eda da o bana bir eda gibi geldi. Yani onda herhalde Hı -hı. bir eda denir. Evet. Eda da böyle bir onları başka bir pencereden görmek ya da tam da pencereden baktığındaki o anda onları yakalamak ve bir fotoğraf çeker gibi bir hali de var zaman zaman hani bu vinyetleri e, bu da o çok bildiğimizi düşündüğümüz e, yazarların biraz böyle bir hem sefil taraflarını yani, hem de sefil taraflarını bir taraftan da ama onları anlatırken de Hani bunun da aslında onu o yapan bir şey olduğunu, işte o biraz önce söylediğimiz kazip olanın aslında bazıları için iyi de olduğunu, edebiyatları için iyi bir şey de, evet. evet, iyi bir şeye sebep olduğunu evet. da anlatıyor. O yüzden tabii ben Almancasını okumadım, fakat bu vinietlerde sanki tek bir üslup yok yazarken bazen şey de hissettim, Eda deme şeyim de o. Bazen sanki o yazdığı yazarların üslubuna bir selam gönderme, onların doğru. cümle yapılarına bir şey koyma, yani o söz dizimiyle bir oynamada var gibi hissettim. Yani öyle mi bilmiyorum. Evet, gerçek, öyle. Doğru, gerçekten öyle. Bir de sevdiği, hayranlık duyduğu yazarları yazışıyla e, açıkça gıcık olduğu belli olan yazarları yazışım bayağı farklı. Yani duygusu yazma biçimine doğrudan yansımış. E, ve sizin az evvel değindiğiniz e, eser-şahsiyet gerilimine, ya biz esere mi bakacağız, şahsiyete mi bakacağız? E, şahsiyetin e, hayatını yaşayışındaki ahlaki tutarlılıkla e, eseri e, arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız değer biçerken? Meselesi de hep bütün metinlerde e, soluk almayı sürdüren bir tartışma. Bu kitabın bence ilginç bir yanı da o. Bize yeniden yeniden sürekli bunu düşündürüyor. Yani bir yazara değer biçerken onun eserine mi bakacağız? E, hayatını nedenli tutarlılıkla yaşadığına mı bakacağız? Bu, bu dengeyi nasıl kuracağız? Sürekli hayatta yani sürekli soluk alan bir e, gerilim olduğunu görüyoruz bunun kitap boyunca bütün metinlerde. Bu da yazarın yani bu kitabı yazan yazarın hayatta kalma şeyi aslında yolları hayatta kalma şekil, şekli çok güzel düşünün siz söyleyince şimdi evet dedim çok çok doğru bence de o yüzden kitap bu kadar insanı etkiliyor herhalde e, içini alıyor evet bir ara verelim bugün de ne çalalım bu kitap için <gülüyor> ne istersiniz Laura Marling'in What He Wrote parçası var adıyla ve e, Ezgisiyle bu konuştuğumuz konuya uygun ve çok sevdiğim bir parça. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Tanıl Boray ile birlikte Hans Magnus Enzensberger, Berger, inşallah doğru telaffuz etmeyi başaracağım. <gülüyor> Kitabı Hayatta Kalma Sanatçıları 20. Yüzyıldan 99 Edebi Vinyeti konuşuyoruz. Tanıl bu kitabın çevirmeni, Programımızın ilk kısmında neden buna vinyet denildiğini, işte edebi türler arasında nereye konulabileceğini, yazarın bunları yazarken, bu vinyetleri yazarken hem şahsiyetleri ve hem eserleri nasıl göz önünde bulundurduğu ve ayrıca kendisine has nasıl bir üslup yarattığı üzerinde durmuştuk. Şimdi biraz daha içeriye gireceğiz. Burada toplamda şimdi ben kitaptan da bakıyorum 99 yani başlıktaki gibi 99 tane kişi yazılmış ve Tanıl Bey'in ilk bölümde bahsettiği gibi çok büyük bir coğrafya ve hani, toplumsal cinsiyet açısından düşündüğümüzde bir eşitlik olamasa da oldukça geniş bir yani kişi ziynesine sahip bir kitap. Peki bu şeyi sorayım. Siz bunların içinden en çok hangilerini beğendiniz? Hangilerini sevdiniz? Öyle bir ayrım yapabilir misiniz? Böyle burada size etkileyen. bakmam lazım o. Hiç bakmadan aklımda kalan hashim. Yaroslav Haş Bizim aslan aslar, Oscar Wilde bildiğimiz, bütün dünyanın onunla bildiği Çek yazar. Ee, hatta ya onun e, onun hayat hikayesiyle edebi eseri arasındaki uyum da çok çarpıcı. Bu evet. onu bizzat değerli ve yüce kılar mı ayrı bir tartışma ama en azından ilginç kıldı kesin. Hatta onun kurduğu bir parti var. O partiyle ilgili ben ayrıca birikimin internet sitesindeki yazılarımdan birini ona ayırmıştım. Şimdi tam adını söyleyemeyebilirim ama aşağı yukarı şöyle bir adı olan bir parti. Makul sınırlar içerisinde e, yavaş ve sınırlı ilerleme, gelişme partisi gibi bir parti. Yani, şey, yani bir tür aşırı ılımlı parti e, adıyla tanımladığı uyduruk bir parti bu. Yani gerçi seçimlere falan katılmış ama e, yani bir siyasi hicvi hiciv amacıyla e, kurulan bir parti. Yani mevcut sistemi ve özellikle de sol muhalefetin etkisizliğini ve uyuzluğunu e, eleştirmek üzere e, yani şeyin e, bir e, Edebi heccam e, olmasını e, siyasi heccablıkla da birleştirmiş e, Haşek. Bu bana, yani bu onu özellikle ilginç kılıyor bence. Yani hiç tekrar bakıp bir karıştırmadan pat diye evet, hemen aklıma güzel. gelen Yaroslav Haşek. Onu söyleyebilirim. Evet. Doğru, o etkileyici gerçekten. Bir de bu tarz kitapların güzel tarafı bunları açıp açıp okuyabilmemiz. Yani bu tarz kitapları her zaman açıp, içinden bir bölümü seçip, ee, okumak mümkün. Bu da şey yapıyor. E, bunları ayrıca e, işte bu nedendir kök sap metinler gibi. Yani her neresinden hmm. tutup okursanız o tür bir şey. Tabii ben evet, bunları. Evet. Ya baştan sona bir sıra içinde okumak gerekmiyor. Evet. Bir de şey, e, mesela bu hani memleketimden insan manzaraları gibi Minyetler bir araya geldiğinde başka bir şey oluşturuyorlar. Ayrı ayrı başka bir şey oluşturuyorlar. Böyle bir zenginlikleri de var. Diğer taraftan tabii ben bir mesleki deformasyon olarak belki bu tarih kitapları okurken hep şeyi düşünüyorum. E, bunların Türkçe'de bugün yazıldığında nasıl e, ortaya çıkabileceklerini. Türkiye'li yazarlar hakkında yazılsa Evet, Türkiye'li yazarlar hakkında. Cidden. Hep Keşke onu düşündü. <gülüyor> ben şeklinde, evet olabilir. Yani eskiden... İşte, Neval Çak. Hı -hı. <gülüyor> Levent Çantay'ın sizin de az evvel andığınız hani kuş etmeğinde biraz buna meyleden de bir yan var az evvel bahsettiğimiz farklılıkla beraber. Evet mesela ben bunu okurken şey yaptım Türkiye'de hayatta kalma sanatçıları olsa kimler olabilirdi diye düşündüm yani aynı şekilde. Mesela bilmiyorum siz ne kadar katılırsınız. Belki hani biz yapamasak da belki bu programı dinleyen birilerine ilham olur. Onlar biraz yavaş yavaş yazmak isterler. Mesela Suat Derviş'i düşündüm. Son dönemde baya çok da okunmaya başladı. Çok mutluluk verici. Mahmut Yasari. Bütün hayatı yoksulluk içinde geçiyor biliyorsunuz hı hı. yani. Ee, bir başka hayatta kalma halde edip yani siyasi duruşundan dolayı geri dönmesi. Safiye Erol. Safiye Erol, Bala Nurettin, Neriman Hikmet, Nazım Hikmet... Ece Ayhan, Hı -hı. Orhan Kemal, Sevgi Soysal ki çok kısa bir ömre. Hatta Peygamber Sefa bence. O işte kazip olanlardan. işte Zabel Seyan o da ne güzel okunuyor şimdi. Ziya Paşa, Namık Kemal, Şemsettin Sami, Didem Madak, Orhan Kemal, Lale ama, ama pekala az evvel değindiğim gibi yani Necip Fazıl'ı mı söylüyoruz? Evet, Necip Necip Fazıl. Yani e, bir şekilde örtülü örtünün de faydalanarak e, hayatta kal, kalmak iyi oldum, diyorsunuz biliyorsunuz. Evet evet doğru. Mesela günümüzde Ayşegül Devecioğlu benim ilk aklıma gelenlerden. Yani hani bir edebiyatını da bunun üzerine, hayatta kalma üzerine kurmuş olması işte. Yaşar Nezihe, Nigâr Bint Osman, Ziya Kadri, Mehmet Akif Refik Halit. Yani Türkiye'de de aslında bayağı tabii, tabii. hayatta... 99'u çok rahat buluruz. <gülüyor> 99'u çok rahat buluruz. Şimdi siz e, en son bir de biyografiyle de yazdığınız için Hasan Ali Yücel'in biyografisini yazdınız ve Türkiye'de hem edebiyat açısından hem de e, edebi politikalar açısından, okuma politikası ve böyle bir, e, bir eğitimin e, edebi e, zevkini ve e, sistemini kurucu bir figür olarak da Hasan Ali Yücen'le de ilgilendiniz. Mesela bu bir biyografi yazmakla bu tarz bir eser yazmak arasında bunu da çevirdiniz. Sonuçta bu da sizin kendi habitusunuzla da ilgili işte bu kitaplara duyduğunuz ilgi. Mesela nasıl buluyorsunuz? Bu, bu tarz kitapların mı yaygınlaşması, daha... Ee, özellikle genç kuşak için. Çünkü böyle e, daha onlar biraz daha şey yapabiliyor, uzak durabiliyor biliyorsunuz e, bu tarz biyografilerden. Yoksa bu tarz işte vinyet tarzında yazılmış e, metinlerden mi daha onlara yaklaşılabilir? İkisi birlikte iki, ya yani ikisi birlikte şöyle e, yazarlar ya bir edebi, siyasi e, figürler e, üzerine yazılmış ayrıntılı ee, incelemeler olmaksızın güzel vinyet de yazılamaz bence. Tabii. Yani şık bir vinyet çizebilmek için e, o külliyatı e, ya da Bilmek o lazım. okumak lazım. lazım. Ya da en azından daha iyi vinyet çıkar o zaman. Ee, ve tabii ne bileyim okula, okuma tembeli olan diyelim ya da uzun metin okumaktan sakılan diyelim ya da hani ilgilere henüz kelebek gibi uçuşan diyelim okurlara bu tür böyle şık kısa metinler daha çabuk hitap eder. Ama um, um, ummalı ki e, mesela orada bir yazara, bir şahsiyete takılıp sonra onun peşine gidip daha uzun metinleri de okusun. Esas metinleri, birincil metinleri de okusun. Kendi eserlerinde okusun. Onu teşvik eden bir etkisi olsun diye umulur. E, yani onu ummak isterim. Yani, evet, evet. Ama yani... E, İki çalışma tarzı, iki metin birbirini destekleyerek gelişir. Hadi. Maalesef, evet maalesef Türkiye'de bu her iki bahsettiğimiz türde şu anda çok az üretiliyor. Yani gerek biyografi, gerekse işte bu bahsettiğimiz işte portre diyelim, minyat diyelim ya da kısa kısa anılar bile belki bunlar. Maalesef bizim edebiyatımızda edebiyat tarihçileri, eleştirmenler tarafından çok ilgi gören türler değil. Bunları çok çalışan yok. Ama az, ama az da olsa var. Yani o azın kıymetini e, bil, bilmekten yanayım ben doğrusu. Evet. E, evet ama dediğiniz gibi mesela bir, bir kolay denemecilik e, çok aldı yürüdü. E, öyle yani derin bir araştırmaya, tefekküre dayanmayan, biraz belagatle e, işini gören bir kolay denemecilik çok yaygın bence de. E, o da e, gerçekten toplamda kısırlaştırıcı bir etki yapıyor. Evet kesinlikle kısırlaştırıcı bir şey <gülüyor> ve bu yapacağınız tespit günümüz çağdaş edebiyatı için de çok geçerli bir şey aslında. Yani bu benzer bir eğilimin, e, ben e, hikaye ve romanda da özellikle işte büyük yazarlardan bahsetmek, onlardan birkaç cümle alıntılar yapmak, Sonra onun arasında yazar olmak isteyen kahramanlar sokmakta da aynı kısırlığı görüyorum mesela. Bu da yani derinmiş gibi bir şeyden bahsedip hani nasıl biraz önce söylediniz ya vinyet yazmak için o külliyatı bilmek lazım ki o yüzden biz bunları okuyarak bir tat alıyoruz ve bir şeyden bahsediyoruz. E, o Herhalde bu, yani siz zaten bunu yazdığınız zaman kelimelerinde de yani düşündüğümüz kavramlar alışkanlıklarımız, zevklerimiz bütün bu konuştuklarımızdan bağmsız değil. Hepsi birbirini etkiliyor ee, ve bu yazım şekilleri ve bazı türlere çok rağbet edilmemesi ve otamda bahsettiğiniz belagatı öne çıkaran kolay denemecilik e, edebiyatın başka bir tarafını daha etkiler hale geliyor ama şiirde işe yarıyor diye düşünüyorum mesela bu şiirde <gülüyor> işe yarar bir şeye dönüşebiliyor <gülüyor> diye düşünüyorum. Neyse. Bu ben de bunu düşüneyim. Evet, biraz bana şiirde işe yarıyormuş gibi geliyor. Bir de şunu da sormak istiyorum. Tabii ki sizin uzun yıllardır hem Türkiye'deki önemli bir entelektüel olarak hem de önemli, uzun yıllardır bir yayıncı olarak bu... Mesela şeyi hiç düşünüyor musunuz? Kendi çalışmalarınız, yazılarınız var. Hani başka bir kuşağa daha erişmek için çünkü ben biliyorum işte iletişim yayınlarının hazırladığı ansiklopediler, sonra işte bu büyük kalın ciltler aynı zamanda bir... Ee, ne diyeyim tıpkı Hasan Ali Yücel'in eğitim reformu gibi e, hep bir kaynak oluşturma aynı zamanda bir bellek oluşturma ve bir yetiştirme yani bir kuşağı kendisinden sonra işte kavramlar, akımlar, şunlar bunlar. E, edebi olarak yani bunu düşünüyor musunuz? Işte? Edebiyat olarak da e, bu tür işte farklı kuşaklara ulaşma birden çok kuşağı bir araya getirme dönemin eğilimlerine göre edebi eser üretme buna dair çalışma gibi bir şey teşekkür ederim yani uzun süreli yayıncı olduğum <gülüyor> doğru önem ayrı bahistir Öne, önemi bilemeyiz ee, ya ben biliyorsunuz edebiyat dışı alanda editörlük yapıyorum edebiyatın okuruyum daha çok ama şunu söyleme gereği duydum sizin bu söylediğinize bağlantılı olarak ne, ne kadar becerebildiğimiz ayrı mesele ama Edebi olmayan metinlerde dahi e, hani dile anlatıma kavramsal özene önem vermek vermeye çalışıyoruz yani istediğimiz kadar yapamıyoruz ama en azından böyle bir derdimiz var bu da bence sözünü ettiğiniz yetiştirmenin bir parçası e, hakikaten istediğimizin pek azını yapabiliyoruz ama e, ben bunu söyleme gereği duyuyorum yani sadece bir e, Edebi edebat kataloğu oluşturmakla değil, seçtiğimiz yazarların yelpazesi ve genişliğiyle değil, edebi olmayan metinlerde de o dil duygusuna önem vermek, en azından bence o yetiştirme fonksiyonunun çok önemli bir parçası. Keşke daha iyi yapabilsin. Yok, kesinlikle çok iyi yapıyorsunuz. Ben de sen böyle gördüğüm için bunu özellikle sormak istedim. Ve zaten bunların çevrilmiş olması da zaten bu çabanın bir parçası. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz konuğumuzun. teşekkür desin. ederim. Yani kitap, bu kitaba gösterdiğiniz ilgi için. Çok sağ olun. Evet, iyi vinyet okumalar diyelim dinleyicilerimize de. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı